Min şerl vesvesi elhanas, eldizi vesvesi cıdor insanı, min minel cinneti VEN nas. Bismillahi r rahim Inna Allah ve malaikatı hu, yusallu nəl Nabi. Ya âmenu, sallu aleyhi ve sallim teslime. Allah azim Sallu ala Rasulina Muhammed Sallu ala Şefii Zünubina Muhammed Sallu ala Tabibi Gülubina Muhammed Ol menba'i Bağı belagat Ol mahzeni fazlı saadet, ol andeli bir gül zar fesahat, Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Allahü Teala, Rahman, Rahim, Malik, Yavm, Din. İyakat nabdû, İyakat nesdâin. İhtinâs sırâtı müstakim, sırâtı, Lâzîn anâmta عليهم, gâr al-mâdûb عليهم, velâtallin. Amin, ya Mu'in. Bismillahi rahim İnna fetahna lke fetha mübina. Liyavfir lke Allahu ma taqdeme min zembi ke ve ma taakhir ve yutime nimmete hu ali ke ve yehdiye ke sıratı Ve yansurak Allahu Nasran azize. Sadak Allahu lâzim. Ve bellegna. Resulüne ve Resulü'l-Kerim Ve nahnu Aleme me ve hâligune ve râzikune ve mevlâne mineşşâkirîneşşâhidîne bi kalbin selim Cenab-ı Hak Cibril-i Emin namus-u ekber vasıtasıyla Efendimiz, iki cihan serveri Muhammedenil Mustafa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 Ma tıcdma min zambi ve ma taaxhara ve yutib min yametehu aleyke ve yehdiye kesrata müstekime. Çok aziz ve muhterem müminler Malumunuzdur ki içinde bulunduğumuz ay kameri olarak rebi Ahirayı. Yani bundan önce. Rebi'ul Evvel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veladeti i seniyelerinin vuku bulduğu aydı. O ayda çok salevat-ı şerife getirmemiz icap ettiğini ve bu arada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı konuşmalar yapmıştık. Cenab-ı Hak'tan her zaman olduğu gibi dua eder, iltica ve niyazda bulunuruz ki bizlere doğruyu, hakkı hak olarak öğrenmeyi batılı batıl olarak öğrenip hakka tabi olmayı batıldan da iştinab edip kaçınmayı nasibi müyesser eylesin. Bu devirde bu duaya ve bu duanın ifade ettiği hakikate sadık kalabilmek hususunda gayret göstermeye çok büyük ehemmiyet vardır. Çünkü iyi ile kötü, doğru ile yanlış birbirine karışmıştır. karışmıştır. O hale gelinmiştir ki eskiden cahil, cühela dediğimiz insanların yapamayacağı hareketleri okumuş dediğimiz insanlar, hatta hoca sıfatı üzerinde bulunanlar bile yapar olmuşlardır. Böylesine böylesini, iyi ile kötünün birbirine karıştığı hak ile batılı karıştırmaya çalıştıkları bir devirde Cenab-ı Hakk'a iltica edip ona sığınmaktan başka ne vardır? Çare yoktur. Çare yoktur. Ayrıca içinde bulunduğumuz bu ayın hususiyetine binaen sabah namazlarında yine bildiğimiz eski tevbemize, istiğfarımıza devam etmek, ve subhanellahi mil el mizan ve müntehel ilmi ve meblegar rıza ve zinetel arş diye bu tesbihede devam etmekte çok büyük faydeler vardır. Subhanellahi mil el mizan ve müntehel ilmi ve meblegar rıza ve zinetel arş. Bunlara devamın yanında, İçinde bulunduğumuz miladi ay olarak da Mayıs ayının sonlarındayız. Mayıs ayı içerisinde Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifleri ile müjdelediği müjdelediği bir müjdenin tahakkukuna şahit olmuştur ecdadımız. Onu hiç olmazsa seney devriyesinde yeniden şöyle göz önüne alıp, ibretle bakıp, oradan alacağımız ibretler, öğreneceğimiz hususları yeniden hayatımıza şöyle bir tatbik ederek gerek inancımız, gerek amelimizle alakalı hususlara yeniden bir veçe vermemiz icap ettiği kanaatindeyim. Onun için Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerinin müjdelediği İstanbul'un fethi ile alakalı Hadis-i Şerif'e önce bakacak. Ondan sonra bu Hadis-i Şerif'in müjdesi ile ecdadımız Hazreti Fatih tarafından tahakkuk ettirilen ve daha doğrusu ona nasip olan, bu saadet ona nasip olan bu hadisenin seney i devriyesinde gerek itigadımızla gerek amelimizle alakalı neler öğrenmemiz icap eder, nelere ışık tutuyor, onlara bir bakacağız. Evvela hadisi şerif. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem devri saadetlerinde henüz tahakkuk etmemiş, ileride tahakkuk edeceğini haber verdiği bazı hadisi şerifleri ve ifadeleri vardır. Bunlara daha ziyade Mucizevi hadisi şerifler denir. Daha henüz yok ortada. Ama ne diyor peygamberimiz? Bunlar olacak diyor. Günü geliyor, oluyor. Tamam bakınız. Asırlarca önce buyuruyor. Asırlarca sonra o mucize tahakkuk ediyor. Demek ki peygamberimizin doğruluğu ortaya çıkıyor. Bir gün peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. قَالَ رَسُولُ Sallallahu aleyhi ve sellem لَا تُفْتَحَنَّ الْكُسْتَانْتِينِيَّتُ Kostantiniye İstanbul demektir. Elbette İstanbul feth olacaktır. Evet. Le تُفْتَحَنَّ Elbette feth olacak. Evet tekit ile ifade ediliyor. Ne feth olacak? El Constantiniyetü, İstanbul fet olacaktır. Böyle buyuruyor. daha o zaman daha Bizansların elinde. Peygamberimiz daha o zaman buyuruyor ve bir nevi Hristiyanlığın merkezi ve başı durumunda. Evet, İstanbul fet olacaktır. Ondan sonra buyuruyor. nimel Emiru, ne güzel emir, ne güzel komutan. Kim? Emiru he. Oranın Orayı fethedenlerin emiri ne güzel emir, ne güzel komutan. Ve le ni'mel Ne güzel asker. Kim? Zalikel <gülüyor> İşte bu fethe iştirak edenler ne güzel asker. Peygamberimizin Met senasını hem komutanını hem askerini metheden bir hadisi şerif. Peygamberimizin lisanından vürûd eden bu mübarek kelam öyle bir kelam oluyor ki Müslümanların o andan itibaren yani hadis-i şerifi duydukları andan itibaren tabii Fahri Kainat efendimiz kendisi bir sefer tertip ederse hepsi iştirak etmeye hazır. Ama kendi sefer terslip etmezse kendisinden sonra idariye gelenler hep bu hadis-i şerifin sırrına mazhar olabilmek için uğraşıyor. Bak hadis-i şerif nedir? Bir nevi insanları bu hususta gayrete, azme coşkuya, şimdi ona yeni uyduruk bir tabirle motivasyon diyorlar öyle mi? İnsanları motive edebilmek için böyle gayrete getiriyor getiren bir hadisi şerif. Ama öyle bir hadisi şerif ki yani bitmiyor, enerjisi bitmiyor. Enerji bitmiyor. Bir teşebbüs edip de tamam bu bitti demiyorlar. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin devrinde, devri saadetinden sonra Ebu Bekri'nin Sıddık'ın halifeliği dört sene iki ay kadardır. Kısa bir süre o zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu alemden ayrılışının meydana getirdiği daha ziyade bir hercümerç vardır. Bir takım irtidat hadiseleri vardır. O hadiseler zamanında... Hz. Ömer, Ebu Bekl'in Sıddık, onun düzeni, nizamı, birlik ve beraberliği tesis etmekle meşgul. Bununla uğraşıyor. Kısa bir müddet sonra onun devrit bitiyor, yani halifeliği bitiyor. Yerine Hazreti Ömer radıyallahu anketiyor, 12 sene kadar bir halafeti vardır. Onun devrinde de öyle şeyler oluyor ki bir nevi İslam'ın zaptı raptı, inkişafı, İran'ın fethi, vesaire buralar fethediliyor. Hazreti Osman radıyallahu an onun yerine halife olduğu zaman İstanbul arzusu esnaf arasında uyanmaya başlar. Ve Şam valisi olan Şam valisi olan Hazreti Muaviye radıyallahu an Hazreti Osman radıyallahu anten İstanbul'u kuşatmak için izin istiyor halifeden. Halife'den. Ve bir ordu teşkil edip İstanbul'a gönderiyor. Bu e, muhasara o zaman başlıyor bu teşebbüs. Sonra sonra Hazreti Muaviye radıyallahu an Şam'da Suriye ve o muhitin şeyi durumunda Efendim idarecisi durumunda ve oğlu Yezid'in oğlu Yezid'in kumandasında orduyu takviye edip tekrar İstanbul'a gönderiyor. Oğlunun kumandasında İstanbul'a gönderiyor. Buradaki inceliğe çok dikkat buyurunuz. Burada çok anlamamız ve ibret almamız itikadi meselelerimizde bizi doğruya ulaştıracak incelikler var. Nedir o? Şimdi Şam'da Hazreti Muaviye radıyallahu anh var Oğlu Yezid ve onun komandasında Bir ordu teşkil ediliyor Ordunun içerisinde kim var? Medine-i Münevvere'de peygamberimize Mihmandarlık yapmış Hazreti Halid Bugün Eyüp Sultan diye bildiğimiz zat var İbni Abbas var İbn-i Zübeyr var. Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain. Bunlar eshabın ileri gelen büyükleri. Bunlar Hazreti Muaviye'nin emri ile oğlunun komandasında teşkil edilen ordu ile kalkıyor İstanbul'a geliyor. Ve İstanbul'u muhasara ediyorlar. Burada mücadele ediliyor. Ama İstanbul o zaman çok haşmetli ve görenleri yıldırıcı bir surla surun da dışında 3 metre derinliğinde 20 metre genişliğinde deniz suyuyla doldurulmuş efendim hendeklerle onun içinde onun içinde 7 metreyi aşan dış sur ondan iniyorsunuz bir 20 25 metre içeride içeride aşağı yukarı 20 metreye yaklaşan ikinci sur bunun da korunuyor o günün imkanlarıyla bunu aşmak ne kadar zor. Ama geliyorlar, mücadele ediyorlar ve nitekim Eyyubu, e Hazreti Halit radıyallahu an ve bugünkü Eyüpsu o künyesidir. Esas ismi Hazreti Halit'tir radıyallahu an. Ya burada hastalanıyor. Hastalandığı zaman onun hatırına gelen bir hadisi şerif var. Şöyle buyurur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki İstanbul'un yakınında Eshabımdan salih bir zat vefat edecektir buyurur. Şimdi Hazreti Halid'in içinde hastalık hissedip de ağırlaşınca Peygamberimizin bu hadisi şerifini hatırlar. Onun da bakınız hem İstanbul'u fethedebilmek, orada kumandan olmak, orada asker olmak ne güzel. Ama Peygamberimizin salih bir zat vefat edecek hadisi şerifi de Hazreti Eyyub'u, Hazreti Halid'i coşturur. O salih kimse ben olayım der. Onu da. O salih kimse ben olayım der. Ve hemen etrafındakilere şunu söyler. Ben vefat edecek olursam, evet, Bizans'a ve surlara yaklaşabildiğiniz kadar yaklaşın, en son yaklaşabildiğiniz noktaya beni defnedin, diyor. Onda da ayrı bir hikmet var. Yani iyice yaklaşıp ilahi rahmet Bizans'ın temsil ettiği zulmü, zulmeti dağıtacak. Bunun da mümessili olan Hazreti Halit olacak. Hem bakın nasıl müjde. Salih bir sahabem orada şehit edilecek, şey, vefat edecek buyuruyor. Hazreti Halit hastalanıyor ve onun içinde sura iyice yaklaşılmasını arzu ediyor. Ve hakikaten yaklaşıp oraya defnediyorlar. Defnediyorlar. Gün geliyor, gün geliyor İstanbul'un iki tane fatihi var. İki fatihi var. Biri zahirde görünen, elle tutulan, şecaatı, bütün askeri sevk ve idaresi her şeyiyle görülen zat ona efendim Mehmet i Sani denilen ikinci Mehmet, Hazreti Fatih. Bir de çadırında çadırında gönül sultanı tamamen ilahi nusrete, gönlünü bağlayıp ona iltica eden zahirde görünmeyen ama hakikatte Fatih'e de Hazreti Fatih'e de kararlılık vazgeçme feth olacak diye devamlı telkında bulunan Akşemseddin Hazretleri. Şeyde o ikinci görünmeyen nitekim Hazreti Fatih Akşemseddin Hazretleri'ne soruyor İstanbul feth olacak mı? Olacak diyor olacak diyor. E, uzunca bir zaman sürüyor muhasara. Nihayet e, şeyin Cenevizler'den gelen efendim denizden gelen yardımın e, Osmanlı ordusunu şeyde denizde donanmayı yarıp geçerek yardımın Bizans'a ulaştırılması görülünce görülünce Fatih derhal ordu, meclisini topluyor. Efendim harp divanını topluyor, ne oluyoruz diyor, neden buna imkan verildi diyor ve orduda gevşeklik başlıyor. O zaman Hazreti Fatih derhal yine Akşemseddin'e, burada bir mağlubiyet aldık ne olacak, muvaffakiyet olacak diyor Hazreti Akşemseddin. O zaman Hazreti Fatih diyor ki gününü söyle diyor. Olacaksa bana gününü söyle ve Hazreti Fatih bu ısrarda bulununca, Akşemsettin Hazretleri Ayet-i Hadis-i Şeriflerden hesaplar yapmak suretiyle ve söyleyebiliyor şu gün fet olacak diyor ve hakikaten dediği an zuhur etmiştir Şaka iki Numaniyye bakılsın bunların hepsi görülecektir ayrıca tarih olarak bakınız Kur'an-ı Kerim'de Sebe' suresi vardır Sebe suresinde Estağin Zubillah, Bismillahi r-Rahman r-Rahim, Lekât Kâne l-Sebân fi Miskenîhim Ayahe, Cennetani an Yeminin ve Şimal, Kulu min Rızgı Rabbiküm ve Şkürüle, Beldetün Tayyibetün ve Rabbun Gafûr. Bu ayet-i ele alıyorlar. Ayet-i Celile'nin ibare olarak ifade ettiği mana var. İşare olarak işaret ettiği manalar var. Öyle mi? İşareti. Tazammun ettiği, daha geniş şekliyle içine aldığı manalar var. Bunların üzerinde duruyor. Evet bu Yemen'deki sebe, melikesi ve onun bulunduğu beldeden bahsediyor Cenab-ı Hak. Ama, ama, beldetün tayyibetün Güzel bir belde diye bahsettiği iki kelimeyi, ebced hesabı ile rakamlandırıyorlar rakamlandırıyorlar 857 rakamı çıkıyor Hicri ve Akşemseddin Hazretleri burada diyor ki sek, Hicri 857'de İstanbul feth olacaktır İstanbul beldeyi tayyibedir diyor şimdi bakınız ne oluyor ve hakikaten Hicri 14, şey, miladi 1453'e Hicri 857 tekabül eder ve 1453'ün karşılığında 857 senesinde İstanbul fethedilmiştir. Ve bunun üzerine Hazreti Fatih aldığı bu müjdeyle harp divanında ve bugün arşivlerde mevcut olan Akşemseddin Hazretlerinin o zaman yazdığı ve altına da Hızır diye imza koyduğu bir mektubu vardır o imzayı ismi kullanarak Hızır imzasını kullanarak yazdığı mektubunda Hazreti Fatih'e aynen şöyle diyor. Donanma yarıldıktan ve Hazreti Fatih bu mağlubiyet neye oldu diye üzüntü duyup bir gevşeklik hasıl olmasından endişe ettikleri zaman Akşemsettin Hazretleri Hazreti Fatih'e mektup yazıyor ve mektubunu harp meclisinde müzakereye alıyorlar. Ve hatta zaman zaman bir Sofi'nin peşine düşüp onun telkınlarıyla bu kadar asker feda edilmez diyen meclisteki o paşalarından vesairelerinden fikir beyan edenler olmasına rağmen Akşemseddin Hazretleri şöyle diyor. Fetih müyesser olacaktır mağlubiyete sebep olanlara hiçbir şekilde müsamaha edilmeyip en ağır şekilde cezalandırılmalıdır talimatı budur onun için Hazreti Fatih o esnada o esnada donanmanın orada yarılmasına fırsat veren ve onun başındaki komutanı derhal azletmiştir bakın en ağır şekilde derhal hiç harp esnasında komutan azledilir mi? ediyor işte. Fatih azlediyor. Ve bunun bu mektubu ve telkini üzere nitekim vaat ettiği sabah gelir Hazreti Fatih o gece tedbirini alır ve toplu hücum hala müyesser olmadığını görünce görünce arka adam gönderir çadıra. Akşemsettin'in çadırına. Neden olmuyor? Neden müyesser olmuyor deyince Çadıra gelirler kapıdan müsaade edilmez. Çadır huzura kabul edilmez. Ondan sonra arkadan bakarlar. Akşemseddin başını toprağın üzerine koymuş, sarı yere düşmüş Hazreti Allah hayal varıyor. Gözyaşlarıyla toprak ıslatılıyor ve ondan sonra başını kaldırıyor ve Nasr haza fethun minallah ve nasrun diye Başını kaldırdığı zaman diyor ki elhamdülillah fetih müyesser oldu diyor ve orada bir de bakıyorlar ki meşhur şey e, surların üzerine çıkıp sancağı dikmek ve oradan ve fetih müyesser oluyor Allah'a çok şükür diyor Akşemseddin Hazretleri. Şimdi burada iki şeyi çok dikkat, dikkat etmek lazım. Bu iki Fatih biri görünen manevi diğeri zahiri onların üzerinde durmadan evvel gelin Hazreti e, Halid'in buraya kadar gelip burada beni oraya yaklaştırın ve yaklaştırabildiğiniz kadar götürüp ö, vefat ettiğim zaman beni orada defnedin demesindeki hikmete bakınız. Muhterem müminler bugün düşününüz. Burada bizim itigadımızla alakalı gelişme ve bize vereceği ders nedir? Bugün Hazreti Muaviye radıyallahu anhı Hazreti Ali kerramallahu veçhe ile arasında olan bir iştihat farkından dolayı Hazreti Muaviye'nin aleyhinde olanlar var mı yok mu? Efendim? Ve bunların içerisinde hoca olanlar da var. Öyle mi? Bunların içerisinde ben şuyum veya buyum diye kendilerini İslami bakımdan bir şeyler bildiğini ileri sürenler de var. Şimdi bu insanlar bir an için şöyle durup düşünmelidirler. Acaba bugün aramızda ister profesör olsun, ister ne olursa olsun, ne olursa olsun, bir an için düşünsün. Bu adamla, bu itiraz eden Hazreti Muaviye'nin aleyhinde olan adamla, Hazreti Halit mukayese edilse. Hazreti Halit mi büyüktür? Büyüktür. Bugün Hazreti Muaviye'ye itiraz edip karşı koyan adamlar mı büyüktür diye bir mukayese yapın. Hangisi büyüktür? Evet. Hazreti Halid'in mertebesine hangisi ulaşır bunlar? Öyle değil mi? Ve Ehli Sünnet vel Cemaat inanç ve itikadına göre hiçbir veli hiçbir veli sahabenin derecesine ulaşamaz. Velayet makamında olan evliyadan olan zatlar sahabenin mertebesine ulaşamazsa bu bir takım kâle yegûlü demiş, kitap okumuş isminin önüne titr koyulmuş adamların sahabeyle mukayese edilmesine imkan var mıdır? Yoktur. Peki biz o sahabeyle mukayese edilemez isek o sahabelerin en büyüklerinden olan Hazreti Halid Hazreti Muaviye'nin emri ile oğlu Yezid'in kumandasında asker olarak buraya geliyor bakın aleyhinde olmak şöyle dursun onun emrine onun tavsiyesine uyarak onun oğlunun kumandasında kalkıp buraya geliyor o zaman bize ne oluyor da Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın aleyhinde olacağız demek ki bu yanlıştır hangi isim ve ünvanla bu düşmanlığı aşılarlarsa aşılasınlar bizim civarımızda bir devlet maalesef bu yanlışlığı da devletin politikası haline getirmiştir ve bu fevkalade yanlıştır yanlıştır İnsafla düşünmek lazımdır Hazreti Halit'le hiçbiri mukayese edilemez Hazreti Halit o aleyhinde oldukları Hazreti Muaviye'nin emri ile onun oğlunun mayetinde asker olarak buraya gelmiştir. Ve burada şehit olmuştur. Burada defnedilmiştir. Bunun hikmeti de onun civarında onu duyan o sahabeyi duyup gidip ona hürmet edenleri yarın her birimiz sur üfrülü veya ömrümüz tamam olup bu toprağa düştüğümüz zaman ikinci surda herkes yerinden kalkınca o sahabeye hürmet edenler o sahabe civarındaki bütün Müslümanları toplayacak Hazreti Allah'ın huzuruna götürecektir. Evet ona hürmette kusur etmeyen, o zata hürmet edenler, sahabelerin dünyaya dağılmasının hikmeti budur. Etrafında onlara hürmet edenleri toplayacaklar, hulbahşere beraber gelecekler. Başımızda bir sahabe, öyle mi? Yani, düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da yaşayan Müslümanlar gelip bu mübarek zatı ziyaret edenler, yarın ikinci sur üflendiği zaman kalkıp yerimizden tabi olduğumuz mürşidin-i kiramın beraberinde Hazreti Halit gibi bir sahabeyle Hazreti Rasulullah'a doğru yürümek ne büyük saadettir öyle değil mi onun için itigadi bakımdan yanlışlığa düşmemeliyiz Hazreti Muaviye radıyallahu anh der büyük bir sahabedir evet bu noktada şunu da söyleyeyim bakınız her sözün hikmetleri vardır Hazreti Resulullah Efendimiz buyurmuşlardır ki aynı hak dava uğruna iki topluluk birbiriyle harbetmedikçe kıyamet kopmaz. Hadisi şeriftir. Aynı hak bak aynı dava demiyor. Aynı hak dava uğruna iki topluluk harbetmedikçe birbiriyle kıyamet kopmaz. Hazreti Muaviye'nin radıyallahu an etrafındakilerde Hazreti Ali kerramallahu ve teyveçeye tabi olanlarda iki topluluk ve hak bir dava uğrunda her ikisi de iştihadi kanaatlerde efendim bir hak dava uğrunda birbiriyle mücadele etmişlerdir. Bu bir kıyametin alametidir. Alametidir. Ama her ikisi de müştehit, her ikisi de iştihat derecesinde. Bunun isabet edeni veya edemeyeni yok mudur? Vardır. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, Hazreti Ammari, Ammari ibn Yasir biliyorsunuz, Mek Mekke-i Mükerreme'de ilk anne babası şehit olan zat, Hazreti Ammari, bir mütegallibe tarafta taraftarları öbür mütegallibe taraf öldürecektir diyor. Şehit edecektir. Bakılıyor orada Hazreti Ammar'ı Hazreti Muaviye'nin taraftarları şehit etmiştir. O zaman anlaşılıyor ki Hazreti Muaviye'nin taraftarları hatalıdır. Hazreti Ali Kerramallahu Veç isabettedir. Yani isabet ve hata noktası da budur. Ama iştihatta bir hata olduğu için Cenab-ı Hak da nefsani kasıt olmayıp tamamen hak davaya bağlılık ve ona hizmet aşkı bulunduğundan dolayı isabet edene iki mükafat, hata edene de bir mükafat veriyor ve onu da bağışlıyor. İşte ehli sünnet vel cemaatin bu noktadaki inancı budur. Muhterem Müminler İstanbul Fethi'nden itikadımızla alakalı çıkaracağımız husus bu. Geçelim. İşin diğer ameli ve manevi hatta tasavvufi tarafına. Birinci Fatih yani gözle görünüp elle tutulan Murad-ı Saniye'nin oğlu Hazreti Fatih bir defa çok iyi yetişmiş hem alim ...hatta dereceyi i ...olacak kadar alim... ...ve hiçbir tedbiri göz ardı... ...etmeyen bir hükümdardır. Bir hükümdardır. Ama... ...bir himmet almıştır. Onun o himmeti almasına... ...medar olan da... ...Hazreti Akşemseddin. Akşemseddin. Akşemseddin Hazretleri... ...fil asıl... ...kendisi Şam tarafından Türkiye'ye... göç eden ve... ...Samsun-Kavak civarına yerleşen bir ailenin çocuğudur. Babası gelip yerleşmiş, bilahere Akşemsettin Hazretleri çok iyi bir tahsil yapıp... ...Osmancık Medresesinde müderris olmuştur. Osmancık Medresesinde müderristir. Onun medrese arkadaşları, diğer müderrisler... ...o zaman müderrisler hiçbir zaman öyle gurura kapılıp da ben neymişim demez birbirine devamlı tavsiyede bulunur. Akşemseddin Hazretleri daha o zaman Osmancık Medresesinde çok iyi bir müderris. Arkadaşları ona der ki böyle sadece ilimle bu işler halledilmez. Gönül ehli de olmak lazım. Senin ilminle evet zeka tenvir edildi. Güzel. Güzel. Zekaya yol göster akla yol gösteren bir ilim var. Ama kalbin de yumuşayıp Cenab-ı Hak zikredildiği zaman titremesi, onun sonra zikri ilahi ile yumuşayıp sükunet bulması icap eden bir devreye ulaşmak lazım. Bir maneviyat ehlinden himmet almak, feyz almak lazım derler. Bunun üzerine Akşemseddin Hazretleri müderris olarak çıkar, Ankara'ya gelir. O zaman Ankara'da ve Haymana civarında müritleriyle vakit geçiren Hacı Bayramı Veli Hazretlerini görür. Hacı Bayramı Veli de zamanın padişahı ile irtibatlı. zamanın padişahı Murad Sanidir. İkinci Murad'dır. Fakat li hikmetin başka bir takım sırlar ortaya çıkacak. Akşemseddin Hazretleri şakayı ki Numaniye'de ifade edildiğine göre Hacı Bayram Veli Hazretlerini görür ve aradan ayrılır. Der ki bir başkasına bakayım der. Kalkıp Zeynuddin-i Hafi Hazretlerini, Zeynuddin-i Iraki de derler bu zata. Zeynuddin-i Hafi Hazretlerini duyar Halep tarafında ve onun... Onun ziyaretinde bulunmak ve onunla müşerref olmak üzere yollara düşer. Epeyce ilerler ve bir gece rüyasında boynuna bir ip bağlanmış. İpin de ucu Hacı Bayram Veli Hazretlerinin elinde. Rüyasını tabir eder. Der ki ben boş yoldayım, yanlış yoldayım. Benim... Benim gideceğim ve kendisinden himmet alacağım zat Hacı Bayram Veli'dir der. Ama biz onu bıraktık. Önce gördük, sonra li hikmetim bıraktık, geldik buralara der. Belki de ne olur? İnsan alim olunca maneviyatı zayıf olduğu zaman ilim insanı gurura sevk ediyor. Şimdi bazı hocalar vardır, bakarsınız hele biraz da itibar gördü mü? Kasalarak yürür böyle efendim ne derler bir tabir vardır burnundan kıl aldırmaz cinsten böyle bir vaziyette böyleleri var mıdır yok mudur hele bir yanlış bir şey deseniz küplere biler küplere biler neden enaniyet hakim Allah muhafaza buyursun o çok fecidir olur ya insanlıkta bu şey geri dönüp geldiği zaman Hacı Bayramı Veli Hazretleri artık onda gördüğü ne hal varsa ona öyle muakıçaka ki Numaniye ailen böyle izah eder. Geri geldi ve Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin yanına ha Hayman'a da onlar buğday biçiyorlar müritleriyle geliyor koskoca müderris Hacı Bayram Veli Hazretleri pek itibar etmiyor, kıymet vermiyor. O da geliyor ama gördüğü rüya yaptığı tabir mutlaka ipinin onun elinde olduğunu görüyor Vazgeçemeyecek, vazgeçebilecek durumu da yok onun talibi gelip boynunu büküyor ondan sonra yemek vakti herkese yemekleri veriliyor yeriliyor. efendi hazretleri hacı bayram veli hazretleri işaretiyle herkese verdiriyor hatta oracı civarda bulunan hayvanlardan köpeklerin yiyecekleri de veriliyor akşemsedine yemek yok Yemek yok. Şimdi orada bulunanlar itiraza kalkışamıyorlar. Çünkü tasavvuf terbiyesi görmüşler. Tasavvuf terbiyesinde baştakine büyüye itiraz yoktur. Öyle mi? Hikmeti vardır deyip teslim olmak vardır. Hikmeti vardır. Ha. Onun için ne yapmıyor? Neden buna hoş geldin demedi? itiraz yok. Neden yemek vermedi? Yine yok. Yine yok. Yemek vermiyor. Herkes yemeğine koyulduğu zaman yemeye başlayınca Akşemseddin Hazretleri demek hidayet mukadder. Maneviyat da onu öyle alıyor ve bütün benliğini ayakların altına alıyor ve kendimi diyor insanlarla beraber değil köpeklerin yediğine ortak olmaya layık görüyorum deyip gidip yanına oturunca Akşemseddin Hazretleri bu tavazuyu gördüğü zaman aynen şunu söyler. Ya küseçler, der. Ey küse demektir. Sakalı seyrek olduğu için ya küseç. Ütnü minni kat hasta kalbi diyor. Yaklaş bana gel kalbimi fethettin diyor. Bir tavazu ne yapıyor bakınız. Evet bir tavazu yani Orada insan alim ilmi vesaire her şeyi o rütbeleri bir kenara bırakıp bırakıp maneviyatın o tavazu içerisinde köpeklerle beraber olmaya razı olduğu an hiç evliyanın gözünden kaçar mı bu? Ne diyor? Ya küseç üdnü minni, hasta kalbi diyor. Yaklaş gel bana ve kalbimi fethettin deyince. Ve ondan sonra da gelip işte orada aldığı manevi terbiye ile Nakşi'nin bayrami kolundan büyük bir veli ve ondan sonra da İstanbul'un manevi fatihi oluyor. Aynı zamanda bu husus bize tasavvufun adabını, edebini öğretiyor. Öyle olur olmaz şeye burun sokmak, olur olmaz şeyde ağzımızı açıp aklımıza geleni söylemek olmaz. Söyleyecek olursak fazla tutmazlar. Hazreti Musa, Hazreti Hızır'la beraber devam edebildi mi efendim? Karışma dedi. Karışmaya devam edince üçüncüde bitti Hazar, Fıraq, Beyni ve Beynik dedi. Öyle mi? Karışmasaydı devam edecekti bu işler. Ama onda da hikmet var. Çünkü Hızır Aleyhisselam orada maneviyatı temsil eder. Hazreti Musa şer'i ve zahiri ilimleri temsil eder. İkisi birbirini anlamadığı zaman itiraz var. Ama oturup konuştukları, Hızır Aleyhisselam işin hikmetlerini açıkladığı, Hazreti Musa da onu dinleyip şer'i ilimlerle hikmet birleştiği zaman... O zaman ne var? Kavga yok, kardeşlik var. O zaman beraberlik var. O bakımdan bugünkü hocaları mutlaka ne yapmalı? Maneviyattan haberdar etmeli. Maneviyattan. Maneviyat ehlinin de üzerine şer'i ölçülerin ışığını tutmalı. Maneviyat şer'i ilimlerin ışığında olursa istismar edilmez çünkü ölçü var. Ölçü var. Onun için İmam Rabbani Hazretleri der ki, İmam Rabbani Hazretleri, maneviyat şer'i ilimlere harfiyen uyar der. Uyar. Uyması lazım. Şeriata uymayan bir adamı havada uçar görseniz kıymet vermeyin der. Vermeyin. Nedir? İstitraştır, aldatıcıdır. Adamın kıymet ifade etmesi şer-i şerife uyması ile mümkündür. O zaman yapılacak iş şudur, şudur. mutlaka maneviyat ehli şer-i şerifi ve şer'i ilimleri bilen birinin kontrolünde olmalı. Şer-i şerif ilimlerine vakıf olan insanlar da ilminin gururuna kapılmayıp, anlayamadığım bir hikmet vardır diye mütevazi ve hikmet arayıcı olmalı. Öyle mi? Bunları bir araya getirmeli, o zaman mükemmel insan ortaya çıkar. Ve Kur'an-ı Kerim'deki bugünkü konuşmama mevzu editti, mevzu olarak seçtiğim Estaizü billah, bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fetham mübina. Ayet-i celilesinin hem zahirde hem batında sırrı da böylece tecelli eder. Tecelli eder. Muhterem müminler, burada bugünkü tarihçilerin birçoklarının yanıldığı bazı hususlar vardır. Onlara da işaret edeyim ki tarih ilmi hakkında da Müslümanlar olarak doğru bilgilere sahip olalım. Tarih nedir? Bugün en büyük noksanımız şu, ilimlerin tarifi yapılmamış. Mekteplerde okutulan çocuklara alın önümüze akşam çocuğunuzu, çocuğunuzu, orta dereceli okula giden çocuklara deyin ki ne okuyorsunuz çocuklar? Derler size, fizik okuyoruz, kimya okuyoruz, efendim hendese okuyoruz, şöyle şöyle. Derler mi demezler mi? Deyin ki peki yavrum sen fizik okuyorsun, fizik ne demektir? Bir tarif et. Yok. ...ben şimdiye kadar sorduğumdan doğru dürüst bir cevap tarif alamadım. Kimya nedir? Bir tarif et. Tarif yine yok. Halbuki eski medreselerde okutulmuş ilim kitaplarında o ilmin tarifleri, mevzuu nedir? Tarifi nedir? Mevzuu nedir? Maksadı nedir? Bütün bunlar anlatılmıştır. Anlatılmış. Şimdi tarih ilmi, tarih bir ilimdir. Nedir bu tarih? Bir anlat deyiniz düşünüp kalıyor insanlar yapabildiğimiz tespit şudur tarih tarih ilmi hadiseleri zaman ve mekan kaydı ile zaman ve mekanı kaydederek geçmişte vuku bulan hadiseleri doğru olarak insanlara nakleden ilimdir diye tarif etmişler bakınız zaman ve mekan kaydederek Geçmişte vaki hadiseleri insana insanlara doğru olarak nakleden ilim tarihtir demişler. Bu tarih işte bu tarifte eksiklik var. Tarif tam değil. Eksiklik nedir? Ben burada diyorum ki tarih ilmi insanlara evet geçmişteki hadiseleri zaman, mekan, kaydeden falan hadise falan zaman ve falan yerde şöyle vuku bulmuştur der. Ama doğru olarak nakleden ilim değildir. Ya nedir? Tarihi yazan, müverrih dediğimiz adamların anlayabildikleri kadar nakleden ilimdir. Doğruyu nakleden ilim değil. Müverrihin anlayabildiği kadar nakleden ilimdir. İsterseniz size bir misal vereyim. Benim yaşımda olanlar 27 Mayıs'ı yaşadık biz. 27 Mayıs 1960'ta ihtilal oldu mu bu memlekette? Oldu. Hepimiz biz yaşadık bu devri. Şimdi hepimize sorsak neden oldu acaba o? Sebep neydi desek? Bugün birçok insanlar farklı farklı izahlar yapar mı yapmaz mı? Efendim? Yapar. Farklı farklı kimisi bakarsınız tarihe bakınız yazılmış olan yazılara kimisi yok efendim o devrin başbakanı şöyle demişti de orduyu şöyle kızdırmıştı onun için öbürü der ki hayır muhalefet partisi halktan ümidini kesmişti de orduyu tahrik etti de onun için böyle oldu öbürü yok efendim falan yerde şu hadiseler oldu da onun için böyle bakın biz o devri yaşadık yaşadığımız devirde vuku bulan bir hadisenin tam sebeplerini bugün bütün doğruluğuyla, teferruatıyla tam olarak bilmiyoruz. Biliyor muyuz muhtemelen Yazanlar farklı yazıyor. O zaman demek oluyor ki tarih, insanlara zaman ve mekan kaydederek hadiseleri doğru olarak nakleden değil, müverrihin yani tarihi yazanın yazanın Anladığı şekilde nakleden ilimdir. Tarih budur. Onun için Osmanlı tarihinde de Hazreti Fatih ve babasıyla alakalı olarak bir takım nakillerde bulunurlar. Derler ki tarihçiler işte Murad-ı Sani yani ikinci Murad Hazreti Fatih'in babası yorulmuştu. Onun için efendim yorgun vaziyette olduğundan dolayı ihtiyarlamıştı da onun için şeye Manisa'ya çekilip ibadet taatla meşgul olmak istedi de evet istedi de Fatih'i onun için genç yaşta tahta geçirdi kendisi de yorgun ve yaşlı olarak çekildi bir kenara hayır efendim öyle değildir yanlıştır yanlıştır neden yanlıştır ha neden çekildi? Bir defa Murad-ı Sani, Evliyaullah'ın sözüne itimat eden, kıymet veren bir zattı. Onun için Hacı Bayram Veli Hazretleri ile bir konuşmasında, Akşemseddin Hazretleri de yanında, Hazreti Fatih de sarayda. Sor diyor ki Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne, Efendim bir himmetetle şu İstanbul'un işini bitirelim diyor. Çünkü Osmanlı padişahlarında babalarından dedelerinden kalan bir vasiyet vardır. İstanbul'u alın ve gülzar edin diye. İstanbul'u alın ve orayı imar edin. Bütün, aynen hadisi şeriflerde bu güzel asker güzel komutan olmak için harekete geçtikleri gibi ayrıca Osmanlı padişahları babalarından intikal eden böyle bir vasiyeti de onun da hadisi şerife inzimamı ile daha gayretliydiler. Onun için Hacı Bayramı Veli Hazretlerine diyor ki bir himmet edin de şu işi hallede Bizans'ın işini halledelim. Hacı Bayramı Veli Hazretleri kısa bir mürakabeden eden sonra li hikmetin sırrı kaderi açıklıyor ve diyor ki Sultanım o dediğiniz o dediğiniz şu Mehmet Küçük Şehzade ile şu bizim Köseye nasip olacaktır diyor. Ve bunun üzerine 2. Murat öyle ihtiyarlayarak yaşlandığı için filan değil sırf sırf o evliyanın ve o Hacı Bayram Veli Hazretlerinin sözünün tahakkukunu bir an önce görebilmek için oğlunu genç yaşta tahta geçirir ve şunu söyler. Dünya gözümle görem bakalım ne tür padişahlık yapmaktadır der. Asıl görmek istediği de o peygamberimizin müjdesine nasıl mazhar olacak, o evliyanın müjdesi nasıl tahakkuk edecek. Onu görmek istiyor ve çekiliyor. Malum meşhur hadise, e, gerek içerideki e, şeyin e, bir takım ihtilaflar, ihtilaflar, bir takım beyliklerin ortaya çıkardığı sıkıntılar, gerekse Haçlıların Osmanlı'nın başına bir çocuk geçirilmiştir, tam üzerlerine yürüyecek zamandır diyerek Haçlı seferini tertip edip ve ee, Osmanlı mülkünün üzerine doğru yürüdükleri zaman Fatih daha çocuk, yaşlı birisi ne yapıyor? Diyorlar ki, yanındaki devlet erkanı heyetü üzere diyorlar ki padişahım, babanız, babanız efendim, ordunun başına geçerse, Osmanlı mülkü yine düşmanların tasallutundan, taarruzundan korunur der ve bunun üzerine Fatih babasına emreder. Der ki ordunun başına geç. Babası hala bir şeyler bekliyor, onun için diyor ki padişah sensin, ne yapacaksan kendin yap ve düşün. Hazreti Fatih'in ilmi dirayetine bakın. Ne diyor? Eğer padişah sen isen diyor babasına, padişah sen isen gel ordunun başına geç, Mülk-ü Osmaniye'yi müdafaa et. Eğer padişah ben isem, emrediyorum, gel ordunun başına geç, yine Mülk-ü Osmaniye'yi müdafaa et. Buna mantıkla cender ederler Bu mantık cenderesinden nasıl kurtulacak? Ve onun üzerine bizim tarihçilerin yaşlandı, artık ihtiyarladı gitti Manisa'da yorgunluk geçiriyor dedikleri zat dönüyor. Dönüyor, ordunun başına geçiyor, biliyorsunuz beşşur Bulgaristan'da gidip ve harbi kazanıp geri dönüyor. Yorgun padişah bu, İhtiyar padişah bu. Buna nasıl tarih denir? Öyle mi, <gülüyor> muhterem müminler? Onun için hadiseleri ve hakikatleri, İslam'ın tuttuğu ışıkların ve İnsafın ışığı altında değerlendirdiğimiz zaman çok şeyin de değişik ve farklı olduğunu göreceğiz. <gülüyor> ve bir ibretamız durum daha var. Hazreti Fatih İstanbul'u fethettikten sonra tabi askerler kendisini tebrik eder ve şöyle der. Cihadınız mübarek olsun Sultanım der. Onun da buna mukabil cevabı Cihadınız mübarek olsun Sultanım Cevabı şudur Der ki Hazreti Allah Celle Celaluhu Bu mübarek Cihatta şehit olanları Rahmetine Masar eylesin Hayatta kalan siz Gazilerimin de diyor Cenab-ı Hak Şeref ve saadetini arttırsın. Rabbimden dileğim budur diyor. Ve dolaşırken bir inilti işitir. Kim bu diye baktırır. Yaşlı pejmurda bir adam. Huzura aldırır. Der ki nedir bu halin? Diyor ki ben Bizans'ın bu ölen imparatoru var ya evet siz muhasaraya başladığınız zaman sordu bana ne dersin Türkler muvaffak olacak mı? Olacak dedim. Olacak dediğim zaman doğruya tahammül edemedi ve beni hapse attırdı. Zindanda işkence ettirdi. Halimin perişanlığı budur diyor. <gülüyor> Hazreti Fatih hem alim hem çok zeki bir zat. Böyle bir insanın mevcudiyetini görür görmez onda bir cevher görür. Onda bir cevher görür. Onun için hemen sorar. Peki İstanbul bizim elimizden gidecek mi diye sorar. Madem madem sen İstanbul'u Türkler alacak mı diyorlar. Evet diyorsun ve bu çıkıyor. İstanbul bizim elimizden gidecek mi? O yaşlı ihtiyar başını önüne eğer Der ki İstanbul gibi güzel bir şehrin düşmanı çoktur. Elbette buna talip olanlar olacaktır. Evet ama sizin içinizde fitneyi fesat artarsa 2. Şahsi menfaatler devletin ve milletin menfaatinin önüne geçerse devam ediyor. Şahsi menfaatler devletin ve milletin ammenin menfaati önüne geçerse. Üç diyor. Elinizdeki mülkünüzü para karşılığı yabancılara satmaya kalkışırsanız. Dört diyor. Kendi cevherinizi bırakır, başkalarından medet ummaya kalkışırsanız o zaman bu memleket sizin elinizden de gider diyor. De. o zaman yaşayan Hazreti Fatih ne desin? Ellerini kaldırır. Böyle duruma düşen ve bu vaziyette bu memlekete ihanet edenlere de Rabbim Kahhar isminle Gahri'yle diyor. Allah muhafaza buyursun. Ya Rabbi bize duyduklarımızla, öğrendiklerimizle amel etmeyi öğrendiklerimizin hem itikadımıza hem de amelimize ışık tutarak hakkı hak olarak görüp hakka tabi olmayı batılı batıl olarak anlayıp batıldan iştinab etmeyi nasibimi yasser eyle Allah'ım. Ya Rabbi Sana layık bir halimiz yok ama sevgili bir ecdadımız var. Hazreti Muhammed'in Mustafa gibi alemlere rahmet bir peygamberimizin ümmetiyiz. Bizi o peygamberimize layık bir ümmet. O peygamberin varislerine sadık birer evlad olmayı ve bu yolla da rızayı ilahiyene erdirdiğin kullarından olmayı nasip eyle Allah. Lillahi'l-Fatiha.